Tablet bağında geçtiğimiz hafta hatırlayacaksınız birkaç haftadır devam etmekte olan Hendek kazası mevzu nihayete ermişti ve nihayete erken de bir kez daha tekrar etmiştik ki Hendek'te Allah Resulü'nün hem mucizeleri bir kez daha ayan beyan bizlere gösterilmişti Hendek kazılırken mucizeleri ve müminlerin sahabe efendilerimizin o fedakarlıklarıyla beraber nihayetinde gelen Hendek kazasında nihayetiyle gelen e, Allah'ın yardımı e, zuhur etmişti. Ve bunlarla ve münafıkların da bütün bunlara yaptıkları dahillerle, münafıkların yine münafıklıklarını ortaya koymasıyla Hendek kazası mevzunu huzurlarınızda işlemiştik. Evet yani kendi başına, e, tek başına bile Hendek kazası işlenmiş olsa, Allah Resulü'nün Hendek harbi şöyle bir e, nazarlara verirse, müminlerin nasıl vasıfta olduğunu, Allah Resulü'nün nasıl kararlı olduğunu, yani istişare, fedakarlık, iman, İslam, teslimiyet, azim bütün güzel ulvi vasıfların nasıl zuhur ettiğini görmek için kafidir. Eyvallah. Hatta süfli olan ahlakın yani aşağılanmış, zemmedilmiş Kur'an-ı Kerim'de de efendim insanlar nazarında da kötü kabul edilecek şeylerin de Aşikara ortaya konulduğu bir sahne Hendek sahnesi Şimdi bu sahneden sonra artık bir nevi Hani şöyle düşünürsek Bedir gazası Bedir isminden de hareket etmiştik hatırlarsanız Eyvallah. Akıllarda öyle kalsın diye muhakkak böyledir demiyorum Fakat bir şeyi anlatırken belli yakıştırmaları e, yapmak Veya zikretmek teşbihlerde bulunmak mevzu anlamak için güzel oluyor Bedir gazası adeta o karanlık gecede Bedir'in yani ayın parlaması gibi nasıl kendisini gösterdi, nasıl kendisini gösterir? Resulullah Efendimiz'in Bedir gazası artık iman nurunun herkes tarafından görüldüğü bir şey, savaş, bir harp. Uhud gazası her halükarda Allah Resulü'nün sözünün dinlenmesi gerektiğini gösteren ve netice itibarıyla. İlk bakıldığında sanki bir hezimet, sanki bir mağlubiyet gibi gözükse de bir nevi neye benzetmiştik Uhud'u? Aşıya benzetmiştik. Hani vücuda ölü olan mikropları, virüsleri zerk edersiniz. O sayede vücut bir daha o şekildeki mikroplara karşı mukavemet kazanmış olur. Artık onu tanır. Uhud kazasında en ufak bir rehavetin bile Allah Resulü'nü dinlememek hususundaki en ufak bir sürçmenin bile ne kadar büyük hezimete insanı düşürebileceğini göstermesi açısından bir aşıydı, bir aşılanmaydı. Bu aşılanmanın bereketini çok daha güç şartlarda, çok daha büyük ordulara karşı ve çok farklı ortaya konulması da çok zor olan bir stratejiyle Allah Resulü'nün tatbiki mevzubayız. Hendek kazası artık Kesin bir muzafferiyettir Yani her halükarda Sizler ne kadar Bize hücum etseniz de Medine'de olalım veya Medine dışında olalım Müslümanları hiçbir zaman Kılıç soruyla Hiçbir zaman bu şekilde Zorbalıkla e, Tesiriniz altına alamazsınız Fermanını Hendek kazası göstermektedir Fakat bununla beraber Münafıkların pozisyonu ve Yahudilerin de pozisyonu artık belli olmuştur. Şimdi sıra Hendek'le e, tespit edilen bu sorunları, bu efendim hastalıkları tedavi etme şeklidir ki Beni Kureyza gazası yani Kureyza oğullarıyla yapılan savaş onların üzerine yapılan bu sefer Hendek gazasının zaruri bir sonucudur. Çünkü Kıymetli dinleyenlerimiz belki geçen haftalarda Programı takip etmemiş Olabilirler Hendek gazasında Aralarında bir anlaşma yaptıkları halde Hatta bir antlaşma diye Dememiz daha doğru Bir antlaşma yani bir Sözleşme yaptıklarına Yapmalarına rağmen Beni Kureyza yani Kureyza oğulları Resulullah Efendimizin Ordusunu müminlerin ordusunu Arkadan vurmaya müşriklerle Eee işbirliği yapmaya çalışmışlar. Hatta Resulullah Efendimiz onları e, gönderdiği insanlarla korkutmasa, bir şekilde siyaset yapmasa ve müşriklerle irtibatını bozmasa belki Medine iki ateş arasında kalmakla karşı karşıyaydı. İşte beni Kurayz'a e seferi bu şartlar altında zuhur etmiştir ve mecburidir. Artık kesinlikle buradan bir ihanet olmasın diye yapılması gereken bir fetihtir Kureyze oğullarının yurduna çıkan ordu tarafından. Evet, e, ben denizle de böyle bir giriş yapmış olayım. İstiyorsanız siz de e, metinden bizlere yardımcı olun Mustafa kardeşim. Hicretin 5. senesi Miladi 627 Beni Kureyze Yahudilerinin Peygamber Efendimizle olan anlaşmalarına göre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 Muhammed ile aramızda ne ahit vardır ne de akt dediler. Hatta daha da ileri giderek peygamber efendimiz için küstahça ağır sözler bile sarf ettiler. Şimdi yine hatırlanırsa Medine-i Münevvere'ye Allah Resulü'nün teşrifiyle zaten Medine-i Münevvere kelimesi Resulullah Efendimiz'in teşrifiyle o ismi almıştır. O lakabı Allah Resulü'nün oraya teşrifiyle almıştır. Medine olmuştur, medeniyet gelmiştir Ve hem zahirinde hem batınında Allah Resulünden almak istediği bir şey olana Resulullah Efendimizin medeniyeti ve nurunun ulaşabileceğini anlatmak için biz Medine'yi münevvere ederiz Orada bir anlaşma yapılmıştı yani bazı rivayetlerde 43, bazı rivayetlerde 46 İşte maddeleri böldüğümüzde 50 küsur maddelik bir anlaşma yapılmıştı Bu e, sözleşmenin, bu anayasanın, bu kanunun Belli maddelerinde de Yahudilerle yapılan münasebetler vardı Siz dininizi rahatlıkla yaşayabileceksiniz Eğer dışarıdan bize bir Medine'ye bir hücum olursa Size bile yapılmış olsa biz Müslümanlar Olarak size bedenen de yardım edeceğiz Maddeten de Malen de yardım edeceğiz Eyvallah. Ama bize karşı bir saldırı olduğunda Siz müşriklerle beraber olmayacaksınız Bedeni olarak Sizden yardım istemiyoruz Yani hayatlarınızı tehlikeye atmak zorunda Değilsiniz ama bazı hususlarda En azından e, Erzak takviyesi Veya işte savaş malzemesi Alımı gibi hususlarda Yardım istediğimizde yardım edeceksiniz. Bunun haricinde de veya bunun dahilinde de bu anlaşma gereğince sizin namussunuz, sizin ırzınız, dini hayatınız hepsi bizim korumamız altındadır, güvencemiz altındadır denilmişti. Eyvallah. Onlar da tamam demişlerdi. Ne kadar güzel demişlerdi. Şimdi bu anlaşmaya da binaen çünkü Resulullah Efendimiz hem Medine'ye ilk gelişlerinde teşrif ettiklerinde bu antlaşmayı yapıyor. Hem de Hendek gazasından evvel müşrikler toplanıp geldiklerinde bir defa daha bu durum kendilerine bildiriliyor. Ama ne bak müşrikler geliyor, ordu geliyor. Tedarikli olun diye de haber verilmesine rağmen değil Allah Resulüne yardım yapmayı veya yardımı kesmeyi de bir derece hani kabul edebiliriz. Yardım yapmıyoruz denebilir. Tam tersine müşriklere yardım ederek Resulullah Efendimiz'e tuzak kurmaya kadar gidiyor ihanetleri. Evet. Yaptıkları bu küstahlıklarla da yetinmediler. Medine üzerine baskınlar düzenleyerek Müslüman aile ve çocukları kılıçtan geçirme teşebbüsüne kalkıştılar. Evet, evet, evet. Bu hareketleriyle Müslümanları harp endişesinden daha büyük bir telaş ve endişeye düşürdüler. Bu peygamber efendimizin kendilerine lütufkar davranmasına karşı açık bir nankörlük ve ihanetti. Evet. Hendek muharebesinde 10 bini bulan düşman ordusu büyük bir hezimete uğrayarak geri çekilmişti. Harpte müşrikler yanında yer alan Kurayza oğulları da hayal kırıklığı içinde Medine'ye iki saatlik mesafede bulunan sağlam kalelerine çekilmişlerdi. Giriştikleri haince hareketin farkındaydılar bu sebeple, Resul-i Ekrem'in her an üzerlerine yürümesinden endişe duyup korkuyorlardı. Nitekim, Müslümanlar Medine'ye henüz yeni dönmüşlerdi ki, Cebrail aleyhisselam, Resul-i Ekrem'e şu emri getirdi. Esnenuzubillah, Ya Muhammed, Yüce Allah sana, beni kurayza üzerine yürümeni emrediyor. Evet, biz genel olarak tefsirlerde, Ya Muhammed diye, Yapılan tefsir şekillerini Pek şey yapmıyoruz Şimdi Burada bir teknik bilgi vermek istiyorum açıl bakıldığında Eski eserlere bakıldığında Birçok büyük alimin Kitaplarında Bazı tefsirlerin Yani şerhlerin yapıldığı Kitaplarda Ya Muhammed tabirini görürüz Yani Buradan şunu söyleyebilir bazı dinleyen kardeşlerimiz. Ya çok büyük alimler bile kitaplarında mesela Celale'in tefsiri. Celale'in tefsirinde bazı yerlerde gul yani deki veya sen diye olan zamirleri açarken fiilleri emir kiplerini açarken ey ya Muhammed yani veya ya Muhammed şeklinde açıklama yapıyorlar. Değil mi efendim? Bu çok önemli bir şey yani bu akşam söyleyeceğim Bu söz gerçekten Önemli ehemmiyetli Lütfen insaf ile dinlemeye Çalışsın kardeşlerimiz Yani herhangi bir çekişmeden Uzak acaba böyle de Düşünebilir mi diyerek O yapıcı hallerini Ve kalbi Munistiklerini koruyarak lütfen bendeniz dinlesinler Bakınız bu eserlerde Ya Muhammed sözü geçiyor Peki siz ne demeye sanki onlardan daha mı alimsiniz ki ya Muhammed diye yapılan tefsirlere veya maallere pek hoş bakmıyorsunuz gibi bir sual tevcih edilebilir. Biz de deriz ki o kitapların birçoğu umum için yazılmamıştır. Mesela Celale'in kitabı umuma anlatılmak üzere yazılmış bir eser değildir. Hoca Efendi'nin el kitabıdır. Yani bir hoca efendi yetişmek için o kitabı okur, halka anlatırken aynısını anlatmaz. Yani oturup da celaleğin tefsiri avama veya halka kürsüden konuşulmaz. Hoca olarak yetiştirilen insanlara okutulur. İmam hatiplerde olsun birçok efendim buna paralel olarak eğitim verilen kurumlarda olsun. Celal'in tefsiri okutulur Ben sadece Celali'nin söylüyorum Başka kitaplarda öyle Ama şu unutulmamalıdır ki Bu kurumlar hoca yetiştirmek için bu kitabı okuturlar Bu uslu Bu tavır Bu şekliyle insanlara insanların hepsine Vaaz edilirken Vaaz verirken kürsüden konuşulmaz Dolayısıyla Hocalar için yazılmış olan kitapta Yani başkası değil Muhammed'e bu hitap Gul hitabı ona yani ey Muhammed diye hitaptır, Allah'ın şeyidir. Ona o kelimenin içerisinde bir hitap etme şeklidir demek için hocanın tefekkürüne verilecek olan hadiseyi olduğu gibi hocalık olarak değil de cemaat olarak yetişmek üzere huzurda bulunan insanlara aktarılması yanlıştır efendim. Dolayısıyla Resulüm, ey Allah'ın Resulü, ey Nebi Zişan, Ey fahre alem gibi sıfatlar da kullanılabilir. Resulüm diye de söylenebilir. Yani ya Muhammed tabiri Kur'an-ı Kerim'de yoktur çünkü. Bu en büyük delilimizdir. Ya İsa, ya Davud, ya Musa vardır. Allah Teala ya Muhammed diye lafzen söylememiştir. Allah Teala'nın zahiden lafzen söylemediği ve insanlara ayetin umuma ait olduğunu düşünürsek. Ayetleri okumak herkesin vazifesi olduğunu düşünürsek, herkese hitap edilirken ya Muhammed lafzıyla Allah Teala'nın bunu zikretmediğini düşünürsek Allah'ın bu şekilde zahiren zikretmediği bir hitap şeklini hoca efendilerin söylemesinin çok doğru olmadığını söylüyor büyüklerimiz. Benim kanaatim değil bu. Ya Muhammed de ki o Allah birdir. Ona dedi biz de arada dinliyoruz gibi olur. Ey Resulüm sen tebliğ et ki diye avama anlatılırken bu şekilde konuşmak edebe de muvafıktır. E, hizmete maksuda da muvafıktır ve mukarindir. Değil mi efendim? Eyvallah. Dolayısıyla ya Muhammed beni Kureyza üzerine yürü hitabı o Allah Allah'lara süs arasındaki samimiyet olabilir ama Cenab-ı Hak bunu lafzen zikretmediği için biz de bu şekildeki maal tarzını Büyüklerimizden dinlediğimiz kadarıyla çok kalbimize hitap eder, çok efendim sıcak bir ifade olarak görmüyoruz. Evet. Resul-i Ekrem Efendimiz silahını yeni çıkarmış, temizliğini henüz bitirmişti. Derhal Hazreti Bilal'i çağırtarak bütün Müslümanlara şunu nida etmesini emretti. İşiten ve Allah'ın emrine itaat edenler, ikindi namazını beni Kurayza yurdunda kılsın. Bu daveti duyan Müslümanlar bir anda toplandılar. Peygamber Efendimiz sancağı Hazreti Ali Efendimiz'e teslim ederek ordudan önce onu yola çıkardı. Abdullah bin Ümmü mektumu ise Medine'de yerine imam bıraktı. Tek başına Hazreti Ali'yi gönderiyor yani ilk önce. İslam ordusu 3000 kişiden ibaretti. İçlerinde 36 süvari vardı. Ordu... Resulullah'la olan anlaşmasını en nazik bir zamanda bozan, vatana ihanet eden, düşmanla işbirliğine girişen Beni Kurayza Yahudilerine hak ettikleri cezayı vermek üzere yola çıkıyordu. Evet. Ordudan önce yola çıkarılmış olan Hazreti Ali, Kurayza oğulları kalelerine yaklaşarak sancakı kalenin dibine bıraktı. Bu esnada Yahudilerden bazı nahoş sözler duydu. Kurayza oğulları Peygamber Efendimiz hakkında ağır laflar ediyorlar. İleri geri küstahça konuşuyorlardı. Bu davranışlarıyla giriştikleri hainlikten pişmanlık duymadıklarını açık açık belli ediyorlardı. Şimdi yine burada bir e, ara vereceğiz. Şöyle ara vereceğiz. Aradan evvelki ara bu. Eyvallah. Sizi hem dinlendirmiş olacağız. Yahudilerde sövmek adeti vardır. Çok küfürbazlardır. Yani Hz. Musa Aleyhisselam da çok çekmiştir onlarda Çok küfrederler ve küfürlerinde böyle ölçü yoktur. Çok ağzı bozuk yani hakaret ettikleri zaman mesela e, Arap'ın kendi şiirindeki hakareti falan böyle farkıdır. Baya böyle yani rezil sayılabilecek yani terbiyesiz insanı bile utandıracak derecede küfür bulmak hususunda ihtisasları var. Hatta yunus Ümmi öyle der. Sövene dilsiz gerek, vurana elsiz gerek, derviş gönülsüz gerek, sen derviş olamazsın der. Derler ki bu şiiri şerh ederlerken. Sövene dilsiz gerek şeriatı Yahudilerin. Çok sövüyorlar. Onların kendilerini ıslah etmesi için sövme huyundan vazgeçmeleri lazım. Vurana elsiz gerek Hz. İsa'nın şeriatı. Gerçi Hazreti İsa Getirdiği anlattığı Dinin şeriatını Tevrat'a dayandırmıştır Yani hani Var ya meşhur vurduğu zaman öteki Yanağını çevirme Hazreti İsa Aleyhisselam'ın mizacı Vurana elsiz gerek İsevi gibi olanlara budur diyor Hazreti Yunus Muhammedi Olanlara derviş Gönülsüz gerek diyor Gönülsüz de, gere, gerek demek Ne demek derviş gönülsüz Gerek bir Kırmayacak Kimsenin gönlünde bir kırma izi Bırakmayacak Gönle takılı kalmayacak He, Mustafa bana bunu yaptıydı demeyecek birisi Gönülsüz gerek bu Başka Kırılmayacak İncinmeyecek Derviş gönülsüz gerek Başka üçüncü bir manası var Allah'tan gayrı Muhabbeti kalbine koymayacak Allah ve Resulullah Muhabbetiyle kalbi dopdolu olacak Başka şeye gönlü takılı kalmayacak Derviş gönülsüz gerek Yani Yunus mi diyor ki Musa'nın şeriatında sövene dilsiz gerek İsa Aleyhisselam vurana elsiz gerek dedi Muhammed'i olmak istersen de gönülsüz olman lazım e, Bunları yapamıyorsun sen derviş olamazsın diyor Hazreti Yunus Burayı böylece bir hatırlatmış olalım İşte mevzuya bağlarsak ilk aradan evvel Beni Kurayza yurduna geldiğinde Kalenin önüne sancağı dikiyor. Ne demek sancağı dikmesi? Biz buradayız geliyoruz. İlandır. Ne ya bayrak açıyorsun derler. Biz an isyan mı ediyorsun? Veya hürriyetini ilanlı, bize karşı mı koyuyorsun derler yani bizim avam nisanında da vardır. Ba adam bayrak açtı bize. Bayrak açtı. İlandır bayrak. Bayrak Allah bizi bayraksız bırakmasın. Amin. Bu bayrak altında inşallah ilerlebet yaşatsın bir millet olarak. Topyekun inanmış Aynı sınırlarını vatanını vatan olarak Bilen bir toplum olarak inşallah Yaşatsın Amin. Hilal ve yıldız Hilal Allah demektir yıldız Muhammed demektir Bizi Cenab-ı Hak Allahsız peygambersiz bayraksız Bırakmasın vatansız Amin. bırakmasın Her türlü bunlara yapılan ihanetten de bizleri muhafaza eylesin İşte orada da sancağı dikiyor Bayrağı dikiyor ilan ediyor Biz buradayız geliyoruz diye Ve ne yapıyor Yahudiler her zamanki adetleri, o zamanki daha doğrusu adetleri çok adice küfürler ediyorlar. Çok adice. Ve Hazreti Ali Efendimiz bu adi küfürleri e, duymuş oluyor. Hazreti Ali, sancağı bir başka sahabiye teslim ederek geri döndü. Yolda Peygamber Efendimiz'i karşıladı. Onun bu sözleri işitip de üzülmesini istemiyordu. Ya Resulallah dedi, şu şirret adamların yakınına kadar varmasan olmaz mı? Resul-i Ekrem neden diye sordu. Hazreti Ali, Yahudilerden işittiği nahoş sözleri tekrarlamaktan utanıp sustu. Yani nahoş kelimesi tabii hoşa gidip, yani gitmeyen, yani hoş olmayan demek ama çok hafif kalıyor yani. Alçakça, şirretçe, terbiyesizce. Sözler demek lazım yani Nahoş orada çok hafif kalmış evet. Nahoş sözler Yani bir insan birisini överken Layıkıyla övemez Övgü dolu sözler sarf etmek ister Fakat hoşa gitmeyecek sözler söyleyebilir Küfür olması şart değildi Fakat küfür olduğunda Artık o nahoş bir söz Tabiri çok hafif kalıyor evet. Yani nahoş bir söz Duydum dersiniz mesela Hoşa gitmeyecek bir şey Hoşlanmaktan öte tahkir edici yani, ahlaksızca sözler, evet. Peygamber Efendimiz, herhalde sen onlardan beni üzecek bir takım sözler işitmişsindir deyince, Hazreti Ali, evet ya Resulallah diye karşılık verdi. O zaman Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Lütfen burayı çok dikkatli dinleyin, kıymetli dinleyenler, evet. Musa Peygamber bundan daha ağırıyla karşılaşmış, daha çok üzülmüştü git o Allah düşmanları beni görecek olurlarsa söylemiş oldukları çirkin sözlerden hiçbirini söyleyemeyeceklerdir. Evet bu da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Musa aleyhisselam'a eftariyeti üstünlüğüne bir işarettir ki öyle de olacaktır. Resulullah efendimizi gördüklerinde neler olacak? Yine sizden dinleyelim. Evet Resulü Ekrem efendimiz Mücahitlerle Beni Kurayza Yahudilerinin kalelerinin dibine kadar vardı. Oradan Yahudi ileri gelenlerinin isimlerini birer birer zikrederek onlara Ey Allah'ın gazabına uğrayarak maymuna çevrilmiş olanların kardeşleri. Yani Beni Kurayza'da o burçların kalenin burçlarında bulunanların veya sesini işetebileceğini bildiği kişilerin tek tek isimlerini söylüyor. Ey falanca. Ey filanca, ey falanca kabilenin şeyi, ey falanların işte babası, dedesi, ileri gelenlerin hepsinin ismini saydıktan sonra ne diyor? Orayı bir daha alın. Ey Allah'ın gazabına uğrayarak maymuna çevrilmiş olanların kardeşleri. Evet. Maymuna çevrildiklerini, maymuna dönüştürüldüklerini hiçbir zaman unutamamıştır Yahudiler. Unutamadıkları içinde Artık herkesten, herkes maymundan geliyor diye de evrim teorisini bize dayamışlardır, dayatmaya çalışmışlardır. Onu hatırlatıyor. Allah size gazap etmişti, maymuna çevirmişti. E onların kardeşleri diye hitap ediyor Peygamber Efendimiz. Başka? Allah sizi hor, hakir kıldı mı ve belasını, cezasını üzerinize indirdi mi? Demek ki siz bana kötü söz söylediniz öyle mi diye seslendi. Yani sizler gazaba uğratılmışlar değil misiniz? Sizler hor ve hakir kılınmışlar değil misiniz? Allah tarafından siz zelil kılınmadınız mı? Kılındınız bunu biliyorsunuz. Maymuna çevrilmiş kardeşleriniz var diyor. Daha ötesi yok. Şimdi siz bana hakaret ettiniz öyle mi? Yani niye gazaba uğradınız aşikare belli. Bir de bana hakaret mi ettiniz bu halinize rağmen? Evet. Yahudi ileri gelenleri süt dökmüş kediye dönmüşlerdi. Hiçbirisi hakaret edemiyor. Hz. Ali Efendimiz'e vaat ettiği şey zuhur ediyor. Evet. Ya Ebal Kasım, sen sözünü bilmezlerden değildin. Musa'ya indirilmiş olan Tevrat'a yemin ederiz ki biz sana hiçbir kötü söz sarf etmedik diyerek söylediklerini inkar ettiler. E işte yani yapacaklar. Her zamanki mizahları. Evet. Beni Kurayza Yahudileri Cürüm üzerine cürüm işlediler. Peygamber Efendimiz ve mücahidleri iyi bir şekilde karşılamak yerine onlar hakkında ileri geri konuştular, söylenmeyecek laflar ettiler. Bu onların teslim olmayıp mukavemet edeceklerinin ifadesiydi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz önce mücahidlere onları oka tutmalarını emretti. Mücahidler onlara ok yağdırmaya başladılar. Kurayza oğulları da kalelerinden Müslümanların üzerine en şiddetli bir şekilde ok yağdırıyordu. Evet. Böylece Kurayza oğulları muhasara altına alınmış oluyorlardı. Evet. Görünüşte Hz. Resulullah'ın ve Müslümanların yanında bulunan, hakikatte ise daima İslam düşmanlarıyla gizliden gizliye işbirliği yapan münafıklar, muhasara esnasında Kurayza oğullarına da gizlice şu haberi gönderdiler. Sizler teslim olmayınız. Medine'den çıkıp gidin deseler de çıkıp gitmeyiniz. Onların isteklerini kabul etmeyip çarpışmayı sürdürürseniz biz size hem canımız hem silahlarımızla yardıma söz veriyoruz. Haliyle gizliden gelen bu haber Kurayzoğullarına bir cesaret verdi, karşı koymaya devam ettiler. Fakat bu onların ölüm fermanı olacak. Hani tabiri var ya sizin hakkından imansız gelir diye. Yani münafıkların onlara yardım taahhüdü Beni Kureyza yurdunun esas felaketi olmuştur Yani Yahudilere inanmakla e, Felaketlerini hazırlamışlardır Belki münafıklara inanmasalardı Böyle bir senet Yani e, sahte bir senetleri mesnetleri olmasaydı Teslim olmayı düşünebilirlerdi Canları emniyet içerisinde Medine'den ayrılabilirlerdi fakat dinsizin hakkından imansız gelmiştir tabiri burada kullanılabilir. Çünkü münafıkların vaat ettiği şeye aldanarak Beni Kureyze oğulları felaketini helakini hazırlamıştır. Peygamber Efendimiz her şeye rağmen muhasarayı kaldırmıyordu. Müslümanları da cihada ve sıkıntılara katlanmaya teşvik edici konuşmalar yapıyordu. Beni kurayzalar muhasaranın uzadığını görünce sıkılmaya başladılar. Münafıklardan da herhangi bir yardım gelmeyince bütün bütün maneviyatları sarsıldı. İşte bu maneviyat sarsılma meselesi, Türkçe'de kullanıyoruz ama yani ne maneviyatı nesi sars? Moralleri bozuldu yani maneviyat ne sarsılır? Maneviyatı olan insanın maneviyatı sarsılır. Maneviyat mı var onlarda? Moralleri bozuldu, evet. Moralman çok çöktüler diyor ya işte şimdi yine adetle. Motivasyonun bozuldu falan diyorlar. Evet. Büyük bir korkuya kapıldılar. Bunun üzerine görüşme isteğinde bulundular. resul Ekrem Efendimiz isteklerini kabul etti. Peygamber Efendimizle görüşmek ve konuşmak üzere içlerinden Nabbaş bin Kays'ı gönderdiler. Nabbaş, Ya Muhammed dedi. Beni nadir Yahudilerinin teslim oldukları gibi kanımızı dökme. Mal ve silahlar senin olsun. Kadınlarımız ve çocuklarımızı alıp memleketinden çıkıp gidelim. Her cins silah hariç olmak üzere her aile için bir devenin taşıyabileceği gerekli eşyayı götürmemize müsaade et. Peygamber Efendimiz hayır bu teklifi kabul edemem buyurdu. Bunun üzerine Nabbaş ikinci teklifi yaptı. Öyleyse Kanımızı bize bağışla. Sadece kadınlarımızı ve çocuklarımızı alıp gidelim. Malları olduğu gibi bırakalım. Peygamber Efendimiz hayır dedi. Kayıtsız şartsız benim hükmüme itaat edip teslim olmaktan başka hiçbir çareniz yoktur. Yani bana bir anlaşma metniyle gelmeyin. Siz şu anda anlaşma yapılacak bir taraf değilsiniz. Sur zamanındaki anlaşmayı bozdunuz... Savaş zamanındaki anlaşmayı da bozdunuz Siz ne savaşta Ne barışta Hiçbir şekilde anlaşma yapılmayacağını Bana gösterdiniz Şimdi siz bana bir hükümle Bir maddeyle Bir koşulla gelmeyiniz Kayıtsız şartsız Sana teslimiz diyerek gelin Siz benim şu anda karşımda taraf olamazsınız Diyor Resulullah Efendimiz Buradaki e, Sözün nereye gittiğini Beni Kurayza ee, savaşının neticesinde biz de çok eden görmüş olacağız açıklıkla. Evet. Napaş, meyus ve perişan bir halde kavminin yanına döndü, olup bitenleri olduğu gibi anlattı. Kaab bin Esed onların reislerinden biriydi. Bütün bu olup bitenlerden sonra durumu açık seçik anlamıştı. Ey Yahudi topluluğu dedi. Görüyorsunuz ki bir felaketle karşı karşıya gelmiş bulunuyoruz. Size üç ayrı teklifim olacak. Onlardan istediğinizi kabul edebilirsiniz. Beni Kurayzalar merakla netiro tekliflerin diye sordular. Kalp tekliflerini sıralamaya başladı. Birinci teklifim şu adama tabi olalım ve onun peygamberliğini kabul edelim. Vallahi onun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 Bu. İbni Hıraş'ın yanınıza geldiği zaman size söylediği şeyleri hatırlamıyor musunuz? O, ben Şam gibi her türlü yiyeceğe içeceğe bol olan bir yeri terk edip su kırbası, hurma ve arpadan başka bir şeyi bulunmayan bir yere geldim demişti. Bununla neyi kastetmek istiyorsun diye sorulunca da o, Mekke'den bir peygamber çıkacaktır. O zaman sağ olursam ona tabi olur ve yardım ederim. Bizim Eğer, alimimizdi diyor. Çünkü o Kudüs'ten sürülen Yahudilerden alimimiz olan kişi böyle söylemişti diyor. Ahir zaman peygamberi gelecek, Mekke'den çıkacak. Bunu hatırlamıyor musunuz diyor. Çünkü neden burada kendi büyüklerin sözünü hatırlatıyor onu da bir teknik şey olarak arz edeyim. Tevrat'ın haricinde Talmud vardır. Talmud Yahudi alimlerinin sözleridir. Yahudilikte onlar da Ayetmiş gibi kabul görür Talmud derler ona Yahudi alimlerinin yaptığı tefsirler bizim Ayetin yanındaki tefsirlere Benzemez onlar da ayet kabul edilir Yani bu bizim Bir nevi Tevrat'ta değil ama Talmudumuzda Aziz olarak kabul ettiğimiz kişilerin sözlerinde Ne yazıyordu demektir yani Burada bir ayet okuyormuş Edasıyla bunu hatırlatıyor Falanca böyle demişti hatırlamadınız mı Gibi bir hadise değil bu Falanca alim söylemişti gibi zannediyoruz biz Bizde böyle bu Ama onlarda Onların büyük kabul ettikleri Haham kabul ettikleri Dini öğreten kişi kabul ettikleri insanların sözleri Ahkam, hüküm Ayet muamelesi görüyor Onlar tarafından Hatta bunların toplanmış haline de Talmud deniyor Hatırlamıyor musunuz ne dediğini derken Bir alimin sözü değildir Tekrar söylüyorum anlaşılmıyor gibi Olduğundan değil iyi anlaşılsın diye söylüyorum. Bir nevi bizim kitaptan hadisten delil getirmemiz gibi. Orada zikredilen kişinin sözlerini delil getirmesi. Evet. Eğer benden sonra gelirse ona karşı hile ve aldatma yoluna başvurmaktan sakınınız. Ona tabi olup dostları ve yardımcıları olunuz dememiş miydi? Beni Kurayza Yahudileri hayır dediler. Biz bizden başkasına tabi olmayız. Biz kitap sahibi bir cemaatiz. Kalp bu teklife kimsenin yanaşmadığını görünce ikinci teklifini yaptı. O halde size ikinci teklifim şudur. Geliniz çocuklarımızı ve kadınlarımızı öldürelim. Ta ki arkamızda herhangi bir ağırlık kalmış olmasın. Sonra da kılıçlarımızı sıyırıp Muhammed ile ashabının üzerine yürüyelim. Allah, Onunla aramızda kesin hükmünü verinceye kadar çarpışmaya devam edelim. Ödürsek zaten arkamızda bıraktığımız bir nesil yok. Şayet galip gelirsek yeniden evlenir, evlatlar yetiştiririz. Kurayza oğulları bu teklifi de uygun görmediler. Evet, eh, yani pek de makul bir teklif değil zaten. Evet. O zaman Ka'ab üçüncü teklifini arz etti. Size üçüncü teklifim şudur. Bu gece Sept, cumartesi gecesidir. Bu gece Muhammed ve ashabı bizim kendilerine karşı herhangi bir harekette bulunmayacağımızdan emin ve gafil bulunabilirler. O halde hemen... Çünkü onlar cumartesi şeriatlarına göre çalışmıyorlar. Hala daha Amerika'ya gidenler varsa görmüşlerdir. O yedi yıldızlı, beş yıldızlı büyük otellerinde cumartesi günü asansöre binmişlerse buradan giden kişiler... Görmüşlerdir, asansör her katta durur Yani ben 29. kata çıkacağım dersin Basarsın ama asansör başlar 1'de durur, 2'de durur, 3'de durur, 4'te durur Niye? Bozuk değildir İtikadı bozuktur <gülüyor> Makine bozuk değil neden? Asansörün içerisinde bir Yahudi vardır Cumartesi günü ona çalışmak haramdır diye Onun hakkını muhafaza etmek için Her katta asansör kendiliğinden durur İçindeki Yahudi vatandaş dinini rahatça yaşasın diye. 5 yıldızlı, 7 yıldızlı otellerden bahsediyorum. Yani senin benim namaz kılmak için yer bulamadığımız yerlerden bahsediyorum. Her katta asansör durur. Bunu dinleyen şahit olan arkadaşlar varsa hemen evet hakikaten biz de gördük diyecekler. Cumartesi günü kıssadan ise ne anlaşılıyor? Demek ki cumartesi günü Amerika'ya gittiğinde asansöre binmeyeceksin değil tabii ki. Anlayan anladı, evet. O halde hemen kalelerimizden aşağı inelim, onları ansızın vurabiliriz. Heh, cumartesi günü biz şimdi savaşmayız diye o itikatta olurlar, ga gafil avlayalım onu. Yani bir şekilde hücum edelim diyorlar. Kurayzi oğulları bu teklife de şu cevabı verdiler. Biz, sebt günü çalışma yasağını nasıl bozabiliriz? Bizden önce sebt... Cumartesi gününe hürmetsizliklerinden dolayı maymun ve domuzlara çevrilen belli kimselerden başka hiç kimsenin ihtas etmediği bir şeyi biz nasıl ihtas edebiliriz? Çünkü cumartesi günü yasağını bozdukları için Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de beyan olduğu gibi hınzıra ve maymuna gradeten diye geçer. Gradeh. Kur'an-ı Kerim'de geçen o ifadesiyle maymun demektir. Allah zelil maymunlara ve hınzıra dönüştürüyor Yahudileri. E biz bu yasağı şimdi nasıl bozabiliriz? Hiç kimse yapmamış. Yapanlar da bu hale dönmüş. Nasıl biz bu işi bozacağız diyorlar. Evet. Kabın bütün bunlardan sonra son sözleri şunlar oldu. İçinizden hiç kimse doğduğundan şu ana kadar bir gece bile tedbirli ve doğru görüşlü olarak gününü geçirmemiştir. Aralarında bundan sonra bir kargaşalık başladı. Birbirlerine ileri geri laflar sarf ettiler. Bir taraftan da kadınlar ve çocuklar ağlaşıp duruyorlardı. Buna dayanamadılar, yaptıklarından son derece pişman oldular. Bu sırada iki kardeş olan Salebe ile Esid bin Sa'ye ortaya çıkıp Kurayza oğullarına nasihatte bulundular. Ey Kurayza oğulları! ''Vallahi siz gayet iyi biliyorsunuz ki Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onun vasıflarını bize hem kendi alimlerimiz hem de beni nadir alimleri söylemişlerdi. Onlardan biri hepimizin çok sevdiği İbni Heyyiban'dı. O öleceği sırada bu peygamberlerin peygamberin sıfatlarını bize haber vermişti.'' dediler. Beni Kurayza Yahudileri ''Hayır. Bu o gelecek peygamber değildir diyerek hakkı bile bile inkar ettiler. Fakat Sa'ye oğulları söylediklerinden vazgeçmediler. Bu inançlarını pervasızca tekrarladılar. Vallahi dediler bu gelecek olan o peygamberin sıfatındandır. Allah'tan korkunuz da ona iman ediniz. Kurayza oğulları kıskançlıklarının esiri olmuşlardı. Peygamber Efendimiz'in nübüvvetini tasdik etmeye niyetli görünmüyorlardı. Bunun üzerine iki delikanlı olan Salebe ve Esit'le de... ...amcalarının oğlu olan Esed bin Übeyt... ...kaleden inip Müslüman oldular. Evet. İbni Heyyiban Şamlı bir Yahudi'ydi. Evet o usta da bir bilgi verecek bize. Orayı da dinleyelim sonra ikinci aramızı verelim. Alimdi. İslam'ın gelişinden iki yıl önce beni nadir Yahudilerine gelip misafir olmuştu. Aralarında bir müddet yaşadıktan sonra, ölüm döşeğine düşmüştü. Vefat edeceğini anlayınca, Ey Yahudi cemaati, ben buraya niçin geldim bilir misiniz diye sormuştu. Yahudiler, sen daha iyi bilirsin demişlerdi. Bunun üzerine İbn Heyyban geliş maksadını şöyle anlatmıştı. Ben bu memlekete, ''Sadece gelme zamanı çok yaklaşmış bulunan ve buraya hicret edecek olan peygamberi görmeye geldim.'' Ya, evet. ''Umarım ki o çok yakında gelecek ve ben de ona tabi olacağım.'' ''Ey Yahudi cemaati, ona tabi olmakta herkesten önce davranmalısınız.'' Evet, bu malumatı ayrıca tercüme edildiyse İbn Hişam'ın e, siyerinden bulabilirsiniz. Evet. Ölüm döşeğinde peygamber efendimizin geleceğini müjdeleyen İbni Heyyiban umduğuna erme imkanı bulamadan orada hayata gözlerini yummuştu. Evet orada hayata gözlerine yummuştu falan derken değil mi? İyice karıştı işler. İsterseniz burada ikinci aramızda verelim. Eyvallah. Üçüncü bölümde Gazan'ın neticesini, Beni Kureyzo oğullarına yapılan seferin neticesini beraberce kıymetli dinleyenlerimize paylaşalım. Eyvallah. İbni heyban'ın Peygamber Efendimiz'e yetişme umuduyla arzusuyla Yahudi kabilesine söylediği verdiği nasihatı ikinci Hatta bölümde. Hatta vasiyeti. Vasiyeti eyvallah. Ahir zaman Peygamberi yakındır diye beyan etmesi vardı. E, do, dolayısıyla e, Müslüman olan e, Hazreti Salebe diyeceğiz artık Ve onun sayı oğulları değil mi efendim evet. yanlış hatırlamıyorsa Onlar e, Kendi kabileleri adına sözcülük yaptılar Sözleri dinlenmediği de kaleden indiler Ve Müslüman olduklarını da Beyan etmiş oldular Peki ne oldu şimdi muhasara devam ediyor Bu şekilde aralarında Tartışmalar var e, Kendi aralarında bile ittifak edemedikleri ve böylece batıl olduğu, çok aşikârı olan bir şeyde hala direniyorlar, inat ediyorlar. Netice nereye kadar varacak? Sizden tekrar dinleyelim efendim. Beni Kurayza Yahudileri 25 gece süren muhasaradan sonra başka çare kalmadığını anlayarak teslim olmayı kabul ettiler. Yani kayıtsız, şartsız, koşulsuz Resulullah Efendimiz'e teslim oluyorlar. Şimdi tekrar yeni açanlar için radyolarını veya İlk baştan beri bizi dinleyen kardeşlerimiz için hatırlatmada bulunalım Ne yapmışlardı Resulullah Efendimiz'e gelip silahlarımızı teslim edelim Çoluk çocuğumuzu ve bir deve yükü taşıyabileceğimiz mallarımızı alalım Terk edelim burayı demişlerdi Resulullah Efendimiz yok dedi olmaz dedi Daha sonra ne dediler tamam mallarımız da kalsın Efendime söyleyeyim Çoluk çocuğumuzu alalım gidelim şeyinde beyanatta bulundular Resulullah Efendimiz bunu da kabul etmedi Yani bir şekilde ne mal olarak ne can olarak e, Emniyette olamayacaklarını artık görmüş oldular Yahudiler Çünkü onlar daha evvel ne sözle ne malla ne canla ne candan sözlerle Hiçbir şekilde yola gelmemişler ve antlaşmaları kabul etmemişlerdi Şimdi burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ne demişti? Ancak bana kayıtsız şartsız teslim olursunuz. Tamam sen galipsin sen muzaffersin hiçbir şartımız yok geldik sana teslim olduk demedikçe ben muhasarayı kaldırmayacağım diyor Resulullah Efendimiz. İşte 25. gece Resulullah Efendimizin bu sözüne geldiler. Evet. Haklarında hüküm vermek üzere de peygamber efendimizden bir hakem tayin edilmesini istediler. Bakın burada İslam'ın muhteşem inceliğini, Resulullah Efendimiz'in merhametini ve nasıl muamele ettiğini lütfen çok dikkatlice dinleyiniz. Bu bahis çok önemlidir. İndiler teslim oldular. Senin vereceğin hükme razı izlediler ama hakem de tayin edilmesini istediler. Bakınız neler oldu. Evet. Resul-i Ekrem ashabımdan istediğinizi hakem seçiniz buyurdu. Kurayza oğulları biz saat bin Muaz'ın vereceği hükme göre teslim oluruz dediler. Peygamber Efendimiz pekala saat bin Muaz'ın hükmüne göre teslim olunuz buyurdu. Hendek muharebesinde yaralanan Hazreti saat bin Muaz o sırada tedavisine bakılması için Mescid-i Nebevi'de kurulan bir çadırda bulunuyordu. Evsli Müslümanlar onu alıp Hazreti Resulullah'ın huzuruna getirdiler. Allah Allah. Risalet Penahi efendimiz ey Sa'at, bunlar senin hükmüne göre teslim olmayı kabul ettiler. Haydi, onlar hakkındaki hükmünü bana açıkla buyurdu. Ya yani hangi inceliğini konuşalım? Yani teslim olun, kayıtsız şartsız teslim olun diyen insanlara karşı Allah Resulü'nün ona hakem tayin edilmesini istediklerinde onu hilmiyetle kabul etmesi var. Bir de Resulullah Efendimiz ne kadar yani yani söylenecek insan söyleyecek söz bulamıyor hakikaten. Saat bin Muaz'a istiyoruz dediklerinde hadi ona da eyvallah der gibi Resulullah Efendimizin asabına güveni var. Karşıdaki insana değer vermesi var. Düşman bile olsa onu nezaketle karşılaması var. Ve saat bin muazı da bakınız ne kadar güzel şekilde hadisi beyan ediyor. Senin hakemliğini istediler ya saat Hadi bakalım bir hüküm ver. Hazreti Isaat, ya Resulallah. Yani yargıyı etkilememe diyoruz ya. Yargıyı hükme etkilememe diyoruz ya. Buyurunuz efendim. Ya Saad, benim huzurumda sen hüküm mü vereceksin? Ben hüküm vermeden sen hüküm mü vereceksin diye bir söz, bir ima olsaydı acaba Saad'ın ağzı açılır mıydı? Hadi ya Saad. Ver bakalım hükmünü. Evet. Hazreti Saad, Ya Resulallah dedi. Ben iyi biliyorum ki Allah sana onlara yapacağın muamele hakkında bir emir vermiştir. Sen Allah'ın sana emrettiğini yap. Peygamber Efendimiz, Evet öyledir. Fakat sen de onlar hakkındaki hükmünü bana açıkla dedi. Çünkü, Saat, çünkü onlar Allah Resulünün bayrağını, sancağını her türlü iklime, hem maddi olarak düşünün, o zamanın iklimine hem de bu zamanın iklimine taşıyacak olan ashab. Bir insan Allah'ı bildim, Resulullah lazım değil diyemez. Allah Resulü'nü tanıdım, Allah'ı ve Resulü'nü bildim, ashabı tanımam diyemez. Hepsi birbirine murtabittir, hepsi birbirle irtibatlıdır. Burada Allah Resulü'nün, ashabının, Allah Resulü'nün varisi oldukların en güzel işareti vardır. Bana hüküm vermiştir ama sen benim sadık bir sahabim olarak sen de hükmünü ver bakalım demesi Evet ya Resulallah biz sana tabi olmakla o vahyin ruhuna da muntazır kalbimiz de o vahyin ruhuyla her an beslenmekte Senden işitip de kabul ettiklerimiz var bir de kalben sana yakınlığımız sayesinde Allah'ın bize verdiği feraset var ilham var yani velayet var, velayet var. İşte Hazreti Sa'd'ın bu izne tabi olması, bu izne mazhar olması nübüvvet Allah Resulü ile nihayet edecektir. Fakat nübüvvetin varisleri, o nebilik müessesesinin varisleri olan Evliyaullah Haziratı ve o müessese devam edecektir. İşte bu onu gösteriyor. Hazreti Sa'd, Ya Resulallah! Onlar hakkında Allah'ın hükmüne uygun hüküm veremem diye korkuyorum diye cevap verdi. Peygamber Efendimiz ısrar etti. Sen onlar hakkında hükmünü ver. Beni Kurayza Yahudileri eskiden beri evslilerin müttefikleriydiler. Bu sebeple Hazreti Sa'd onlardan söz almak istedi. Kurayza oğulları hakkında vereceğim hükmü kabul edeceğine dair bana, Allah'ın ahd ve misakı ile söz veriyor musunuz diye sordu. Evstiler evet söz veriyoruz dediler. Hazreti Saad'ın hakem olması hasebiyle Peygamber Efendimiz'den de bu hususu sorması gerekiyordu. O sırada Peygamber Efendimiz bazı sahabilerle bir tarafta oturuyordu. Hazreti Saad Efendimiz'e olan derin hürmetinden dolayı bizzat ismini zikredip sormaktan haya duydu yüzünü başka tarafa çevirerek, şurada bulunan zat da bu yolda vereceğim hükmü kabul buyuracağına dair bana, Allah'ın ahd ve misakı ile sizin gibi söz veriyor mu diye gayip sigasıyla sordu. Resul-i Ekrem Efendimiz evet diye cevap verdi. Şimdi burada bir hususu da açıklayalım. Buradaki mü müellifimiz oradaki utanmayı kastederek, burada olan, o zat da verir mi? Sözü vardır ya Utanmayı Nazarımıza vererek bu şekilde Tefsir ediyorlar Fakat şu da unutulmamalıdır Arap'ta Arap edebiyatında Yanınızda bulunan kişiye Karşıdaki tek kişiye Siz diye hitap etmek Çoğul sığlasıyla hitap etmek Bir iltifattır Aynı Türkçede de böyle siz nasıl bilirseniz öyle Denir Arap edebiyatında en ziyade hürmet yanınızda bulunan kişiye yanınızda bulunan kişiye gayipmiş gibi o zate aileleri nasıl düşünür deriz mesela. Bakın bizim Türkçemize de vardır. Zateniz nasıl düşünür? Bir kibarlıktır. Sen nasıl düşünürsün? Bu normal bir konuşma. Siz nasıl düşünürsünüz? Bu da daha kibar yani çoğul sigasıyla getiriyorsunuz. Muhataplar varmış gibi. Fakat zat-ı alileri nasıl düşünür? Acaba kendileri nasıl düşünür dediğinizde o kastettiğiniz kişi huzurdaysa bu en ziyade hürmeti gösterir. Arap edebiyatının özelliğidir. Yani burada evet hakikaten de Hazreti Saad'ın hürmeti oradaki edebe riayet etmesi vardır ama dikkat ediniz burada edebiyata da riayeti vardır. Utandığından oradaki zat acaba ne der? Değil Dönemiyorum o tarafa Acaba o ne der? Tarzında değildir oradaki hitap şekli Tam tersine veya tam tersine değil Daha kibarca düşünürsek Evet huzurumuzdasınız ama Karşıdaki insana en ziyade iltifat çekgidir. Belagat okuyan kardeşlerimiz Arap edebiyatından nasiplar olan kardeşlerimiz Bu bahsi hemen hatırlayacaklardır Gayip sıgasıyla muhataba yani hazır meclis bulunan kişiye sanki mecliste olmayan başka bir kişiymiş gibi hitap etme tarzı bizim de eskimez lisanımızda var olan bir edep kaidesidir. Yüceltme sığgasıdır. Zatı elleri de bu hususta hem fikirler mi? Karşımdasın ya. Sanki burada değilmiş gibi. O, o çok ziyade hürmeti gösterir. Eyvallah. Burayı öyle e, dikkatlice okumak lazım. Evet. Hz. Saad bin Muaz bütün bunlardan sonra hükmünü şöyle açıkladı. Ben onlar hakkında buluğ çağına eren erkeklerin boyunlarının vurulmasına, malların Müslümanlar arasında taksim edilmesine, çocuklarla kadınlarınsa esir alınmasına hükmettim. Peygamber Efendimiz Hazreti Saad'ı bu hükmünden dolayı tebrik ve takdir ederek, sen onlar hakkında, Allah Teala'nın yedi kat gökler üzerinde verdiği hükmüne uygun hüküm verdin buyurdu. Hakikaten de Hazreti Saad bin Muaz'ın Kurayza oğulları Yahudileri hakkında verdiği hüküm, Hazreti Musa'nın çeriatındaki hükme uygundu. Heh, en önemlisi bu. Hepsi önemli de, Tevrat'ın hükmüne göre hüküm vermek istediğinde, yani orada bir Yahudi alimi olsaydı, Böyle bir durum karşısında, böyle bir ihanet karşısında, Tevrata göre nasıl hüküm verilmesi icap ediyor diye sorulsaydı, Tevrattaki hüküm bu. uçağına erenler katledilecek ve malları ganimet olarak taksim edilecek. Tevratın hükmü bu. Ve kadınlar, çocuklar esir edilecek. Tevrat hükmü bu. Yani Yahudilerin kendi şeriatı üzere tatbikat olmuştur burada. Evet. Şimdi devam edelim okumaya. Tevrat'ta bu hüküm şöyle açıklanmıştır. Bir şehre harp için yaklaştığında onu sulhe davet edesin. Ve eğer sana sulh cevabını verip kapılarını açarsa içinde bulunan kavmin hepsi sana haraç verip hizmet etsinler. Lakin eğer seninle musallaha etmeyip harp ederse bu muhasara edesin. Ve Allah'ın onu senin eline teslim ettik de erkeklerin hepsini kılıçtan geçiresin. Ama kadınlarla çocukları ve hayvanları ve bütün ganimeti yani o şehirde bulunanların hepsini yağma edip Allah'ın sana verdiği düşmanların ganimetlerini yiyesin. Beni Kurayza Yahudileri Tevrat'ın bu hükmüne uygun olarak kendilerine verilen cezaya bil mecburiye rıza gösterdiler. Peygamber Efendimizin emriyle buluğ çağına gelmiş erkeklerin elleri bağlandı. Bütün eşyaları bir araya toplandı. Eli bağlı erkekler, mallar ve davarlar Medine'ye getirildi. Ganimetler bir eve kondu. Davarlarsa etrafa yayılmaya bırakıldı. Daha sonra ganimetlerin beşte biri Beytül Male yani devlet hazinesine tahsis olundu. Kalanı mücahitler arasında pay edildi. Verilen hüküm gereği erkeklerin boyunları vuruldu. Muhasara sırasında kaleden aşağı taş bırakarak bir sahabinin şehit olmasına sebep olan nübate atındaki bir kadına da kısas uygulandı. O da yine kendi şeriatlerine göredir. Dişe diş, göze göz, cana can meselesi yine Tevrat'ın hükmüdür. Bir sahabinin ölümüne sebebiyet veriyor, kısas uygulanıyor. Cana can diye kadın o yüzden öldürülüyor. Evet. Bu arada birkaç kişi de affa uğradı. Bunlar daha önce Müslümanlara bazı iyiliklerde bulunmuşlardı. İyilik gören sahabiler onların affını isteyince Resul-i Ekrem de onları affetti. Böylece Medine'nin etrafı muzır unsurlardan temizlenmiş oluyordu. Hazreti Resulullah ve Müslümanlar bu hadiseden sonra uzun müddet huzur ve sükun içinde yaşadılar ve harpsiz bir devir geçirdiler. Evet Allah hep huzurlu olmayı hep mesut olmayı inşallah bizlere ihsan eylesin. Hicretin 5. senesinin mühim diğer bazı hadiseleri var. Yine Özetlenmiştir devamlı. onlar, muhtasardır. İstiyorsanız Eyvallah. programımızın son bölümüne, son dakikalarına onları da derç edelim. Medine yakınlarında ikamet etmekte olan Müzeyne kabilesinden 10 kişilik bir heyet Medine'ye gelerek Resul-i Ekrem Efendimizin huzurunda Müslüman oldu. Heyetin başında Huzayi bin Abdi Nühm bulunuyordu. Huzayi Müslüman olup Peygamber Efendimiz'e biat edince yurduna döndü ve kavmini Müslüman olmaya davet etti. Evet. Müzeyneler, biz senin sözüne itaat ederiz diyerek Müslüman oldular ve Medine'ye bir heyet gönderdiler. Hicretin 5. yılı Recep ayında Müzeynelerin Mudar kolundan Müslüman olmak üzere Medine'ye gelenlerin sayısı 400'dü. Resul-i Ekrem Efendimiz, Onları yurtlarında ikamet etmelerine rağmen muhacirler sınıfından saydı ve ''Siz nerede olursanız olunuz muhacirsiniz, muhacirlik şerefini hak ettiniz, mallarınızın başına dönünüz.'' buyurdu. Bu emir üzerine müzeyneler yurtlarına döndüler. Selman-ı Farisi Hazretleri daha önce Yahudilerin kölesiydi. Resul-i Ekrem Efendimiz bir gün kendisini çağırarak ''Ey Selman!'' Kendini kölelikten kurtarmak için efendinle pazarlık yaparak anlaş dedi. Hazreti Selman, Yalnız burada hatırlayacaksınız, Hazreti Selman-ı Farisi, Resulullah Efendimizle görüşmek için kendisini köle diye sattıran bir insan. Yani köle diye sattıran bir insan, Hazreti Selman-ı Farisi. Evet, sıf Resulullah'a giden bir kervana, ee, bir şekilde bağlanıp Allah Resulü'ne kavuşmak arzusuyla ahir zaman nebisine kavuşmak arzusuyla köle diye kendisini tanıtmış ve o şekilde Medine yurduna gelmişti evet. Hazreti Selman efendisine durumu arz edince o 300 hurma fidanı diker ve ayrıca 40 ukiye 1600 dirhem altın verirsen azat ederim dedi bunun üzerine Hazreti Selman Resulü Ekrem Efendimizin yanına gelip durumunu arz etti yani bakın Yahudilerden o kadar kötülük görülmüş, o kadar hadiseler olmuş hepsini bir kenara koyun. Bir Yahudinin kölesi durumundaki Selman'ı Allah Resulü o kadar muktedirken ne demek ya sen benim sahabimsin, hendekte o kadar bize bu stratejiyi gösteren bir insansın. Kim oluyor da seni köle ediyor demedi. Onun hukukunu tanıdı ve pazarlık yap dedi. Yani zeminin meşru bir zemin olması, kanun çerçevesinde işlerin yürümesine lütfen dikkat ediniz. Evet. Peygamber Efendimiz asabına kardeşinize yardım ediniz buyurdu. Bu emir üzerine sahabiler bir anda kendi aralarında gerekli olan 300 hurma fidanını topladılar. Hurma fidanları toplanınca Peygamber Efendimiz, ey Selman, git de şu fidanlar için çukurlar kaz. Bitirince de gelip bana haber ver. Ben onları kendi elimle dikeyim diye ferman Aa, etti Ya Resulallah Evet Sahabilerin de yardımıyla Hazreti Selman çukurları kazıp bitirince Efendimiz'e haber verdi Resul-i Kibriya Efendimiz bizzat mübarek eliyle Biri müstesna diğer bütün hurma fidanlarını dikti O sene zarfında Efendimiz'in diktiği bütün fidanlar hurma verdi Bu mümkün değildir bir hurma fidanı en iyi ihtimalle 20 küsur 30 küsur seneden sonra meyve verir. Allah ya... Resulü'nün diktiği sene hurma veriyor. Evet. Yalnız başkasının diktiği bir tek fidan hurma vermedi. Peygamber Efendimiz onu da çıkardı, yeniden dikti, o da meyve verdi. Böylece Hazreti Selman, beni Kurayza Yahudilerinden olan efendisine hurma ağaçları borcunu ödemiş oldu hurma ağacı borcunu ödeyen Hazreti Selman'ın sadece altın borcu kalmıştı. Bunu da bizzat Hazreti Selman şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gazaların birinden tavuk yumurtası kadar bir altın külçesi getirmişti. Beni huzuruna çağırttı ve ey Selman bunu al borcunu öde buyurdu. Ben ya Resulallah dedim bu kadarcık altın parçasıyla borcum ödenmez ki külçeyi eline alıp tükürüğünü sürdü ve al bunu. Allah senin borcunu bununla ödeyecektir buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine ondan alacaklıya tartıp tartıp verdim. Borcum olan 40 ukiyeyi 1600 dirhem verdikten sonra o tavuk yumurtası kadar altın parçası eskisi gibi bana kaldı. Cenab-ı Hak inşallah zerre kadar imani nurumuzu Resulullah Efendimizin muhabbetiyle ziyade eylesin. Amin. Ve böylece nar-ı cahimden, cehennemden kurtulmamıza, nefsimizin esaretinden kurtulmamıza inşallah o muhabbet bedel olsun. Cenab-ı Hak bizleri dünyada da ahirette de Resulünden, Resulünün sevdiklerinden ayırmasın. Amin. Allahümme salli ve sellim. Abarık la ašşif ve aṣqad nūrü jami al-ambiyāʾ ve al-mursalin. Vel rabbil alemin.